Buraya hani gene asao suresi. burada 40 40 ayet Ben burada 49 50'yi atlayacağım. Çünkü e, bir birtakım iki şartları falan konular var ki karma karışıcı şey onu bir 50 şeyli şeyinden dinlesen de biz onu o bahsede, iki ayet ay buradan e, 51. ayi İsmini ayarladı rahatça. evliliklerden bahsiyonluğu son sona atıyorum. Ey iman edenler! Bundan sonra peygamberin evlerine yemeğe davet olunmaksızın yani yemeğe davet etmedi için zamanları. Bu peygambere olduğu gibi şey büyük sebateden aynı şekildedir. Ee, o şey cevap eder. Peygamberin evine yemeğe davet olmazsınız. Vaktine ve ee, anlam de bakmazsanız girmeyin. Böyle annem söylerdi ki de veya o büyük sebatın adı neyse kapı zilini tak takle içeri Girmeyin. Fakat davet olunduğunuz zaman girin. O sivdavet ettiği zaman mutlaka davete icabet edin. bir O bir büyüklük gösterdi Ben görmem falan ben demeyin. Çünkü bu Peygamber'e eza vermekte, o sizden utanmaktadır. Yani sizin yanınıza her şey konuşamayacağı için sıkılır. İzlâsı ile bak ben Peygamber, Bayağı değer vermedi. Bayağı senin diyeceğim bir şeydir belki. Evet. Biraz sen bir i sevdiğim çıktı. Çık da, işte vahiy geliyor. Ben onları meşgulayacağım, evet. demesin falan şeklinde. Onu sıkar da Yemeği, dediniz mi? Hemen dağılın. Yemek yendirme, yani hadi bana sonra da gelince biraz iyi aramik falan demeyin. Söz dinlemek veya sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Öyle pe peygamberlerin, beylerin huzuruna veyahut da devrin büyük tamamen insanların hem pavdolük türlü onun yanına girmeyin. Çünkü bu peygambere ezazenizi utanmak gerek. <gülüyor> Allah ise Hakkı açıklamaktan çekilmez. Allah, hak neyse onu bizlere olduğu gibi söyler. Hemen bu, bu, bu bundan, kulun bundan, ar, ardı, utandı, utandı falan filan demez. Allah olduğu gibi söyler. verir. Bir de onun zevcelerinden lüzumlu bir şey istediğiniz vakit perde ardından isteyin. Onun zevcelerinde görmeyin. Görün. Bu hem sizin kalp, kalpleriniz hem onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah'ın peygamberlerine eza vermeniz doğru olur gibi bir kendinden sonra zevcelerini nikahla almanız da ebedi caiz değildir. Bir peygamber defa ettiği zaman onun e, Katmış e, eşiyle başka bir erkek deiniz ve ka şekilde belirtilmiştir bu Allah nezdinde çok büyük bir günahtır e, Peygamber'in eşi e, böyle hesaparsın veya onu ayrıldığı işi başka bir şeyle Bu kati şekilde meni demiştir. Eğer bir şeyi açıklar veya onu gizlerseniz şüphe yok ki Allah her şeyi hakkıyla biricidir. Her şeye size tevdi edilmiş, anlatılmış bir şeye. Ee, herkese anlatmamak lazım, daha önce da her sözüyle başkasına söylememek lazım diyor. O size verilmiş bir, bir sırdır yani bir yerde. O, 200 sene sonra o zaman çok iyi iyiydi, iyiydi de, şimdi onun aranız açıldı, onu söylemek için bir yok diyemezsiniz. O sır, o zaman size tevde edilmiştir, verilmiştir, verilmiştir, verilmiştir, verilmiştir, verilmiştir, verilmiştir, verilmiştir, size, güvenmiştir, vermiş o sırı size. <gülüyor> onunla başkasına her tariklerde açıklamanız mühimdir. Açıklayamazsınız. İsterseniz onlara küsmüş olun, isterseniz barışsız olun, yapamazsınız. Çünkü o size verilmiş bir sırdır. Ama siz bunu yapın ama Allah hiç mi bilirdir? Yani ne yapacağı Allah, yapacağı Allah bilir. Onlar için ne babaları, ne oğulları ne biraderleri yani er, er, er, erkek kardeşleri, ne biraderlerin oğulları, ne kız kardeşlerin oğulları, ne kendi kadınları yani evin kadınlar, ne de sağ ellerin malı oldukları yani köleler, cariyede falan cumhura göre yani genel anlayışı göre cahilerdi erkek köleler de yabancı erkekler gibidir. Ee, bir bir erkek köle varsa o aileden sayılmaz. Yabancı bir isim evde ciğer varsa o aileden sayılır. Ev o aileden sayılır. Hiçbiri sayılır. Hiçbir Allah daha korkun. Çünkü Allah her şeyin fevkinde hakkıyla bir şahittir. Allah her şeye şahit olur. Allah'ın gözleri her şeyi görür. Şimdi gözler sadece bizim dünya gözü ya. farz etmeyin. Allah'ın gözlerini, Allah'ın kullaklarını öyle farz etmeyin. Allah'ın gözü kendine özel bir şey, Kulaklar, o görür, bilir. Nasıl görür, nasıl bilir, orası biz bilemeyiz. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çok salat ve teklim ederler. Şurada salatın teklim falan ne olduğunu ayrı ayrı yazmıştım. Onları size e, ayrı ayrı söyleyeyim de. Bak bakalım. Biraz salat. Salat bilen davranışı. Gözde olması lazım. Salat, salat ünitli namaz manasındadır. <gülüyor> salat namazdır. Aynı zamanda salavat e, manasını gelir, yani, salavat tepemik Allah'ıma salli ala oluyup fiyatla namazdır. Şimdi burada e, bunun hakkında bir şey var. şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber'e çok salat ve tekrim ederler. Allah, Allah'lığıyla Hazreti Peygamber'e salat edilir. İyi iman ederler, siz de O'na salat edin, Allah'a salavat edin. Tam bir teslimiyet yedir, selam verin. Bütün bunların, bakın şimdi bir izahı var, bütün bunların perdesiz olarak Zercat-ı yani Peygamber Efendinin temiz zevceleri ve görmeleri ve konuşmaları helaldir. Aile evladınızı sarıyor da, sarıyor da. Çünkü bunlar sizin ananız ve babanız mesafesindedirler. Peygamberler aynı zamanda, Manevi hele hele bizim Türk Türk işi de bir büyük insan bütün insanlardan babası gibi olur. Hanım anne, anne diye çağırır değil mi? Teyze deriz ana deriz anne da tezi, an, ana deriz teyze ana yerlerde. Sokakta niye Japoncu büyükün hanımı gördün de teyze deriz. Yani hanım hanım değiliz. Yani sadece Türk Türk göz alince böyledir. E, Derken, baba, der, bir yani. Bütün bunların perdesi olarak yani hiçbir mani olmadan zevcat-ı taylatı Hazreti Peygamber eşlerini görmeleri ve konuşmaları helaldir. Ayet-i kerimede amca ve dayı edilmemiştir Çünkü bunlar ana ve baba mesabesindedirler. Ee, bakın şimdi şuradaki içinde amca ve dayı yoktur, teyzef da yoktur. Hep peygamber zevceleri, cemiyetin annesi mesabesindedirler, ee, peygamberler de o cemiyetin babası gibi oklar sevi se, sevelle cemaplerde sanatta masul şimdi burada çok uzun bir şey var ama ben size bu neden çok kısa kısa şey özet olarak vereceğim çünkü çok çok uzun şeyler var burada sanat eli yuga'dan yani kitap eli yuga sözlüklerden birçoğuna göre sanat dua Tembit, tembit ayıklan tembit. Büyük bir insana sahibi gösterme, tembit ve tazim, tazim manası saygi gösterme manalarındadır. Ceneva hakkı ve peygamberlerin Müslümanlar hakkında Sanatte onları teskil ve rahmetine masal bu Onlara çok bir değer vermesindendir. Meleklerin salatı, dua ve istiğfardır. Melekler e, namaz eder, şey, ona salatada dua ederler, ona namaz nesabesini ve istifarda istiwa töbe tövbe etmektir. İnsanlarınki de öyledir, aynı melekleri gibidir. Namaza salat denmesi Asrın'ın dua olmasındandır, namaz da bir yerde Allah'a yibadet ama bir de Allah'tan bileklerimiz vardı. onun dua, dua gibi denir, Şimdi Türkiye, burada o kadar çok birbirini naks eden şeyler var ki, ben bunlardan yapmış, o da özet vermiş, bunu ben <gülüyor> okuyacağım. Ondan sonra zaten oradaki really burada işi birbirinin aklımızı çeler. Oktavuşu Eser'de bahsetmiş ki hep farklı farklı şeyler. Fakat şu şurada 10-15 madde halinde bunların için birbirinin benzinleri Olmuş, e, Bize lazım olan da bu. <gülüyor> Diğerleri de mülküler, diğer işleri başkanları, hocalar, hocalar düşünsünler. Bizim bizim işimiz değil. Şimdi şu neşe yapıyorum. Bir defa bakın şöyle bir şey söyleyelim bir bakın. Dua eden kimse dua eden kimse peygambere saran etmediğiçe duası doğası perdelidir. Hiç ne söylüyor? Demek ki dua için başta peygambere saran yani e, Seyahat'ı selam vermek zaten. Bu da türlü türlü Pek çok selat var. Demek ki en iyi yer giden Allah'ın es-salâlu aleyhi ve Muhammed'in aile aleyhi ve seyyidine Es-salâlu aleyhi ve seyyidine Es-salâlu aleyhi ve seyyidine Selam, selat verin. O türde gittinizden başta selat getirdiniz. Gergâhı <gülüyor> icabete Yani Allah'ın dergahına icabete vasıtlı olmasın. Talebastız dualar Allah'a varmasın. Sizden biriniz Allah'tan bir dilekte bulmak istediği zaman evvela onun ona onun şanına layık azlar. Hamdü sena edin, Allah'a ham dedin. Verdiklerinden ütürü. Sora peygambere talimat getirsin Allahımız ona da selam selam diye getirecektir. Çünkü bu surette dua maktuda kavuşmaya daha elverişlidir hani Allah kapına gitmeye daha uygun bir hale gelmiştir. Beni hayvana vesaire bilen adamın su kabına benzetmeyin. Zira binecek kimse evvela kabını doldu. Adam tülü geçecek tabii ki. yani bir kocak su alsa bir şöyle susuk kalmasın. Yani tedbir. Doğadan bahsediyor. Sonra onun yanına koyar. Yükünü de kaldırıp sarar da <gülüyor> su içeceği zaman o kaptan işe şeyler Aptes olacağı zaman yine aptesini alır ve illa buna İki kalmazsa onu deker atı garaja yerleştir, orada suyu saklamasına gerek kalmaz, döker. Fakat beni duanın evvelinde de ortasında da sonunda da anın Allah. Bu yağla bayatı beyadı. Yani bunu söyleyenleri söylüyor. Doğanın hükümleri vardır, kısımları vardır. E ve vardı, kanatları vardır, dua kanatlıymış. Allah var, ya, Uç uçacak. Kanatları vardır. Mastada. kalptan ne semada uçar dua kabul olur. Vakitlerine denk gelirse duan da bu vardır. Gelirse icabede icabaten naih olur. Sebeplere taahhüt ederse muvafakati ve isadet tam ve olur. Duanın sebepleri vardır. Dua ederken sebebiyeti de asetmek lazım. Hastasın, şifa bekliyorsun, borcun var ödemek istiyorsun, ne bileyim bütün bir türlü şiddet vardır. O sebeplerden Allah'a arz etmek lazım bu arada. Bütün fikir ve hasetlerin Bütün bunların bir de tam manasıyla Allah'a tevcih olur. Yönelmek oldukça tedbirci. Manası şu, yani birse sevgi gösterme falan mana tedbirci o da değil. Yönelmek tamamen kendi Allah'a yönelteceksin kalbe. bütün her şeyine o duaya kendi vereceksin. Diğer bütün sebepleri kesip atmak. Yani daha küçük sebepler varsa bunları bırakın hepsi orada konuşmayın, tek bir yere yönelin, zihninizi, ruhunuzu tek bir noktaya teksip edin, toplayın, ondan sonra o dağımıza edin. Dağılıkmayın, şunu şunu şunu şunu, nasıl dolayı demiyorsan söyleyeyim de bari olsun manasında değil, tek bir yöne yönelin, sınıf geçeceksiniz. Yönelin, bütün gücümüz de o yöneyle diye bütün sevildiğimiz adı, kanatları, duanın kanatları sıdk ve ihlasdır, sadakat ve ihlasdır, tabi ulaştır. Allah'a o duayı yaptığın zaman, biliyorsun ki o duayı Allah yapacak derdi. Öyle dua edecekse, dua yerden Ama o, o, o şartlarda nasıl anlattı? Sıdkı sahabe, kendinizi, duanı herkes, umumi yapmaktaysa. Vakitleri, seher zamanlarıdır. Sebepleri de Peygamber Efendimiz'in vesaire ve selamıdır. Yani Peygamber'inize selam ve <gülüyor> destekselat yapacaksın. Tam bir iflas halinde duanı mutlaka kabul edeceğini yani, dua et de sen yani, sonra olacak yere varır diye şey bırakmayacaksın. Evet bu dua olacak. Olacak. Her dua semaya çıkmadan, çıkmaktan memnundur yasaptır. Her dua semaya çıkmaz, yarıyorda kalır. Bana salat bağlısı olursa o dua yükselir. Yani Allah'a ve peygambere, peygamber'e salat getirirsen, o dua kanatlar çırpa çırpa, derge icabete varır. Yani yapılması lazım Allah'ın yere gider, derge varır. <gülüyor> Yanında ben anıldığım halde, <gülüyor> bizim yanımızda birisi Hz Peygamber'i andı, bakın bir Yanında ben anıldığım halde üzerime salat etmeyen kişinin burnunu geri sürtüksün. Hazreti Peygamber'in ağzına meşkimiyle hiçbir beddua alıyordu. Bu da söylüyor. Yanımızda birisi Hazreti Peygamber'den bahsettiği zaman mutlaka Allahüme sallallahu aleyhi ve sellem, selam o da olsun, selat ona olsun dememiz lazım. Televizyon da olsa, radyo da olsa, radyo da bir ilahi okunsa, gene ismi anıldığı zaman onu söylemek lazım. Bakın ben onun beddu ettiğini duymuyorum. bu da duyuyorum. Kim bana bir kere salat ederse Allah ona on salat eder. Benim kulum bana bir adım yaklaşırsa ben ona on adım yaklaşıyorum. Diye. O da bunun başka bir içerse. Hazreti Piz de burada söylüyor. Benim benim müridim olmayan, benim evladım olmayan bir kimse, orada bir şey var, onu, yani, onu kendisine bir şey yaparsa ona on, o bana bir, bir adım yaklaşırsa ben ona on adım yaklaşırım diyor. Hatta Mevla da böyle söylüyor. Ya müridim olursa artık hesap yazın. Çünkü fırsatla kaçırmak lazım aslında, şuuru devremek kim bana bir kere salat ederse Allah ona on, on salat eder, onun on günahını siler. Bakın devam şey öyle cebrik değil. Onun on kat derecesini artırır. Cebrail ile mülaki olduğum zaman, hani Cebrail ile konuştuğum zaman, ona, ona kavuştuğum zaman, Bana şöyle söyledi. Dedi ki, sana müjde ederim. Şimdi Hz. Cebrail Hz. Peygamber'e söylüyor. Sana müjde ederim. Allah diyor ki, kim sana selat verirse, Hz. Peygamber'e selat verirse, ben ona selam veririm. Allah da o selat getirdiğine selam veririm. Kim sana selat getirirse, ben de ona selat Ederim. İnsanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir. Ve de salavatın en mukbul, makbul olduğu gündüm, cuma gündür. Çünkü bütün salavatta bir hafta biriktiriyor, bir hafta sonra peygamber veriyor. O gün daha çok salavat İnsanım bana en yakını, ne bana en çok talepat getirendir. Eee İbni Revendiyar radyonu an Peygamber efendimize dedi ki Ya sorarlar. Ben senin üzerine çok talepat getiriyorum. Buna vaktimin ne kadarını tahsis edeyim? Günde ne kadar salavatını getirir miyken, diyor ki o da, dilediğin kadar diyor. Kimse şu kadar sayıda bu kadar gün falan demiyor. Canlısı da kadar getir. Dilediğin kadar, dört evinin nasıl buyurdu, dilediğin kadar yok. Mesela bu dediğin kadar ne, bütün gün getirirsen diyor, gel dilediğin kadar yok diyor. Yani, Salavatın sayısını vermiyor. Senin gönlüne bırakıyor, onu senin gönlünün zenginliğine bırakıyor. Her cimriden, pinti insanlar var, Her cimriden daha cimri olan adam, ben yanında anılıp da üzerime sarı bak getirmeyendir. Yanında peygamber adı anıldığı halde sarı bak Bak öyle adamlar gördüm ki ben bir Bektaşi babası vardı. Selam yine ana ayağa ayağı kırdı. Selam itildi. Ocaş. Deris şey bu adamlar meydandan çıkmasın. <gülüyor> i̇ster çıksın, ister çıkmasın hiç hiçbir işini ayar etmezdi. Ama mühim olan o Her kimden daha cümlenen adam ben yanında olup da üzerime salat getirmeden hangi bir cümle bir mecliste oturup da Allah'ı almadan bana salati getirmeden dağılırsa üzerine Allah'tan bir hasret çöker. Dilerse onları adaplandırır, dilerse onları yarlıga affeder. <gülüyor> <gülüyor> velilerin anıldığı yere onların veliler de yağar, onların e, himmeti yer, peygamberlerin anıldığı yerde peygamberlerin himmeti yer, e, şefal yağar, Allah'ın anıldığı yerde Allah'ın anıldığı yeri de Allah'ın yer. birimiz e, şartı dinleyen, beş şart, bir dayı dinliyoruz da bunları dinlemiyoruz. Köyde de çok sevgili bir şarkı olayım. Kedini dinlediği dinliyoruz. Ama bunları yapmıyoruz. Kim bana salat getirmeyi unutursa ona cennetin yolu unutur. Kim kabrimin yanında bana salat ederse selam ederse ben onu işitirim. Bakın bundan sonra Haçya ve ayette ummi olanlar peygamberin yanında kuyudan kurduğunda, kovdurdurdan çıkarken sebek getirir. Getirir yani ben duyarım der. Kim uzakta bulunan güzel mesarati getirirse o bana getirilir. O rastıyla burada yaptığımız salat değerli kanaatler gidiyor peygamberin Allah'ın yeryüzünde seyahat eden meleklere vardır ki onlar ümmetimden bana selam tebliğ ederler. Meleklerin bir kısmı demek ki gezici melekler, nerede bir selam diyorlarsa hemen onu Hazreti Peygamber'e getiriyorlar. Cuma günü benim üzerime salatı çoğaldı Nasıl cin Çünkü bütün selahda o gün görüyor, taze taze bilirsin. Sizler sizin salateniz bana o gün ardı olur. Bu kadar. Gösteri salavese ve feniz getirecek salavat eski fenim, mütevş şekilleri, metinleri, bunlara istinat etikleri vardır, ileri vayetleri vardır. Bence metni, kısa, fakat manası zengin, sahil rivayetlere uygun salavatın bir de sürekli. İçinci bir yandan dedikleri gibi uzun uzun, birbis bir, bir, bir, bir sayfa olan salavatlar var. Bakın uzun salavat okumaya.